Hazırlayan ve Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Hariçtan Sanat programına hoş geldiniz. Ben programcınız Çelenk Teknik Masada Ömer var. Konuğum ise Serkan Taycan. Serkan hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, öncelikle Serkan Taycan'ın kim olduğunu kısacık tanıtmak isterim. Serkan bir e, sanatçı, e, ağırlıklı olarak fotoğrafla çalışan bir sanatçı. Ama özellikle son yıllarda onu sıklıkla haritalar üzerine yoğunlaşırken, sıklıkla yürürken de görüyoruz. Benim de e, uzun yıllara dayanan bir arkadaşlığım var. Ne mutlu ki bana. Üniversite yıllarından beri e, Serkan'ı tanıyorum. E, devam et bir dostluğumuz var. ve O zamanlardan beri Serkan'la ilgili dikkatimi çeken iki şey vardır. Bir tabii ki sıklıkla fotoğraf çeker. Yani fotoğrafla uğraşıyordu üniversite yıllarından bu yana. İkincisi de sürekli bir yerlerdedir. Gezer. Onu bir gezgin olarak da tarif edebilirim. Ya bir yere gidiyordur ya kafasında bir yere gitmek vardır ya bir yerden yeni gelmiştir. Ve e, bu iki pratiği birbirleriyle ilişkilendirdi. Yani sanat pratiğinin içine birebir yürümeyi, e, gezmeyi, farklı coğrafyalarda araştırmalarını genişleterek devam ettirmeyi sanatına özümsemiş e, biri. Aynı zamanda eğitim tabii güzel sanatlar alanında Bir yüksek lisansı var ama öncesinde inşaat değil mi? Yıldız Teknik'te inşaat mühendisliği ve, şe ve şehir planlama geçmişi var. Ee, yine ne mutlu ki için <Gülüyor> bunu da aynı zamanda sanat pratiğinin içine kattığın. Hem kırsal hem e kentsel alanlardaki dönüşüm bu dönüşümün hem fiziksel hem sosyolojik e hem ekolojik etkilerine bakıyorsun. İşte bu aldığın mühendislik eğitiminin bu noktada da e kattığın pratiğe katkısını görüyorsun. Örneğin haritalar ya da daha böyle mühendislik alanından daha analitik bir takım yaklaşımları kullandığını çok iyi entegre ettiğini görüyorum. Ee, Serkan Taycan'ın işlerini geçtiğimiz İstanbul Biennallerinden de e, hatırlayabilirsiniz. İki deniz arası sıklıkla e, hala e, devam eden sıklıkla bizim de farklı parkurlarını yürüme fırsatı bulduğumuz bir haritasını da edinerek kendi kendinize de deneyimleyebileceğiniz bir e, proje bu. Daha fazla Serkan'ı e, tanıtmama gerek yok. Elbette yani Çünkü şimdi zaten projelerini konuşacağız. Ama Serkan'ı özellikle e, Harici sanat programına bugünlerde davet etmemin sebebi yılın son aylarında artık beni bile şaşırtacak derecede farklı yerlere gitmiş olması. Sosyal medyadan da tabii birbirimizi takip ediyoruz. E, bir noktada İzlanda'daydı ve bir sanat projesi için orada olduğunu biliyorum ve İzlanda'nın kırsal kesimlerinde çekilmiş fotoğraflarını e, paylaşıyordu ya da çektiği fotoğrafları. Hemen akabinde e, ikimizin de sıklıkla gidip çalışma fırsatı bulduğu Güney Fransa da Marsilya kentinde karşımıza çıktı. Müsem'de oranın yarı daimi koleksiyon sergisinde işleri yer aldı. Artık İstanbul'a döner görüşürüz diye beklerken birden Hindistan'da Bangalore'da <gülüyor> bir üniversitenin projelerine katılırken gördük. Eserkan bunları gel ve bütün bu farklı kentlerdeki dünyanın farklı uçlarındaki deneyimlerini ve bunlarla birlikte yürüttüğün sanat projelerini hariçten Sanat Açık Radyo dinleyicileriyle paylaş istedim. O da beni kırmadı sağ oldu geldi. Ee, tekrar hoş geldin diyorum Serkan. Müsem'le başlayalım mı? Marsilya ikimizin de en iyi bildiği yer Marsilya'da Akdeniz ve Avrupa medeniyetleri için kurulmuş bir e, müze burası. Müsem Marsilya kentinde tam açılış dönemi bizim gezi dönemine rastlar. 2013 yazında faaliyete geçti. Ama 100 yıllık bir e, geçmişi var müzenin. Ben de bir dönem yönetim kurulunda görev aldığım için sıklıkla görme ve takip etme fırsatı buldum. Senin de ilk Marsilya gidişin değil. Daha önce çok projelerin oldu zaten. Seni sebebe et, davet etmeleri o yüzden tesadüfi sayılmaz. E, ve de sadece görsel sanatlar alanında değil aynı zamanda antropoloji, kentsel çalışmalar, etnografya, kültürel e, mirasalar, ...Miras gibi farklı alanlarda da çalışan bir kurum burası. Ve senin birden fazla işin, onların yeni açtıkları ama tam neredeyse üç yıl kadar devam edecek... ...yarı kalıcı sergi bünyesinde Connectivity'yiz. Evet. Neydi bu sergi, neler paylaştın orada? Marsilya Maceran'la başlayalım. Çok teşekkürler. Başta söylediklerini ben de böyle, çok sevinerek mutlulukla paylaşıyorum. Yıllarca süren bu beraberlik ve işbirliği aynı zamanda... Harika. Hemen başlayayım müsemle. Sen de dediğin gibi e, Marsilya illa e, şu ana kadar böyle ilginç bir ilişki doğdu. Bunu da hani böyle sanat bağlamında değerlendirelim. E, belki e, Fransa'nın aslında fotoğrafla olan ilişkisi de bunda etkili olmuş olabilir. E, i̇şte her sene bahsi geçmişken söylemek gerekiyor. Belki Güney Fransa'da yapılan bir ar Fotoğraf Festivali'nde işte bizden bir jenerasyon arkadaşımızın yani fotoğraf üreten arkadaşımızın da yolu düşüyordu. Öyle de bir ilişki var. Hı hı. Ve benim başka 2010 Avrupa Kültür Başkenti ve 2013 Mars ile Avrupa Kültür Başkenti zamanlarında da farklı farklı e, ilişkilerim olmuştu. E, aslında işte bu müsem Serkis de biraz da oralardan çıktı. Şöyle ki Ee, ee, Marsilya Akdeniz Medeniyetleri Müzesi dediğim gibi Akdeniz coğrafyasındaki e, kültürel, e, tarihsel e, geçmişe ve geleceğe bakan e, bir müze. E, üç senede bir e, işte e, yarı kalıcı bir sergi e, yapıyorlar. Bunun ilk birinci sergisi aslında... İşte müsem hı hı. bu e, malum Fransız e, Cumhurbaşkanlarının geleneği olan hani işte Pompidou, hı hı. Kebrenli, işte BNF eee kütüphane ulusal Evet. İşte o da Sarkozy'nin aslında hı hı. E, malumun işte şeyi onun, onun sergisiyle ya yani o 2013'te yapılan sergiyle beraber açılmış ve 3 sene o sergi durmuş kalıcı olarak. Şimdi işte serginin e, değişme vakti gelmişti. Ee... Ve de Akdeniz galerileri diyorlar bu evet. aslında koleksiyon sergilerine ağırlık olarak Akdeniz. Ve anladığım, takip edebildiğim kadarıyla bu yeni sergileri özellikle Akdeniz'deki liman kentlerine odaklanıyor. Evet. İstanbul o yüzden özellikle evet. ilgi çekici bir noktasında. Broderin izinden gidiyorlar. Evet, yani aynen. senin de benim de farklı evet. çalışmalarımızda aslında yararlandı değerli bir kaynaktır. Broderin Akdeniz'e ele alış biçimi diyeyim. Evet. Hem bir coğrafi bölge olmanın ötesinde hem de dönemler aşırı bakan. Bir yanı var. Nitekim sergi de aslında 16. 17. yüzyıldaki Akdeniz coğrafyasından yola çıkıyor. Evet. Oradaki liman kentlerinden saymışlar hatta İstanbul, Venedik, Ceneva, Sevilla, Lisbon, Ajre falan yani evet. farklı kentlere de odaklanmışlar. Fakat işte Brodel'in de yaklaşımına uygun olarak birden Bugüne, günümüze ve günümüzdeki kentsel dönüşüme, o kentlerin bu liman kentlerin içinde olduğu dönüşüme de odaklanan evet. bir yanı var. Senin de çalışmaların tam bu noktada konumlanıyor evet. herhalde. Aynen. Sergin'in iki ana çatısı vardı. İşte bir tanesi biraz önce bahsettiğin 16. 17. yüzyıl işte. Bunları da sayalım aslında. Hı -hı. Sen Saydım. Işte, Hı -hı. Altı liman kenti ve bugünün attığınız liman. Aslında kür, küratörü olarak da ilginçti. Böyle iç içe geçmiş iki tane yani ana galeride. Ee, birbirlerine farklı yerlerden bağlanan böyle çeşitli aralıklarla gidip, gidip gelen bir güzel de koleksiyon toplamışlardı. Yani şeyin e, e, baya e, Fransız, genelde Fransa müzelerinden toplanmış eski yani tarihi koleksiyonu hı hı. oradan bir de güncel Ya yani ikinci kısmı da şu işte, seninkin bahsettiğin üzerine, e, bu e, Akdeniz'i 16. 17. yüzyıldaki liman kentleri şu anda anlatmamız imkan yok. Bugünkü Akdeniz'i e hangi liman kentleri üzerinden bakabiliriz? Ve tabii ki de orada devreye e, Kair, Casablanca, Blanca, e, Marsilya e, devreye giriyor e, ve tabii ki İstanbul. Şimdi aslında çok da ilginç bir e, izlenim de oldu orada. Hatta işte bu Marsiliğe gidiş gelişlerden dolayı orada uzun yıllarda tanıdığım bazı arkadaşlar da edindim. Hem de oranın işte kültür sanat hayatından. Sergiye geldiklerinde şöyle ilginç bir tespitte de kapattılar. Ya bu bayağı İstanbul'u ve Osmanlı'yı öven bir sergi. <gülüyor> Fransız kültür politikası <gülüyor> bayağı bir yani nasıl desek bir gözlemcisi olarak yıllardır bunun çok böyle karşılaşmadım ben böyle bir şeyle karşılaşmamış olduğumu düşünüyorum ya belki. Neyse şey e, dolayısıyla serginin yani tarihi kısmının e, çok büyük bir bölümü Türkiye. E, şey İstanbul ve Osmanlı yani Hı -hı. E, hem mekansal olarak hem de e, söylem olarak yani kurgusal olarak işte Kanuni döneminden e, üstüne üstlük a, şey Akdeniz'deki e, e, Osman donanmasının gücüne Ee, ve en sonunda işte İnebahtı'ya bağlanan bir izdiye var. O dönemde işte Venedik, Lisbon, Cenova ve Sevilla bu işlerden nasıl etkilenmişler ama bunu Osmanlı üzerinden anlatıyor gibi Hı -hı. bir hali var ya. Böyle çok ilginç. Evet. Biraz da çünkü öbür taraftan bakmaya çalışıyorlar meseleye. Genelde Avrupa'da daha doğrusu batı evet. diye kendilerinin trendirdikleri coğrafyada kendi taraflarından bakarlar. Müsemin genel olarak e, sanat politikasında biraz Akdeniz'in öbür tarafından evet. meseleye bakmak var. Evet. Yani bu Kuzey Afrika'da olabilir. Evet. Yani güneyden de bakmak olabilir mesele. Hep Avrupa kuzeyden evet. baktığı için. Doğudan bakmak da olabilir. Belki Osmanlı gözünden bakmaya çalışmaları daha alternatif bir tarih. Evet. yazımına da alan açmak adına evet. olabilir diye düşünüyorum. Aşk... Ya tabii Osmanlı evet. 16. 17. yüzyılda hakikaten Akdeniz'i göle, göle çevirmek <gülüyor> <gülüyor> niyetinde <gülüyor> en azından. Evet, evet. Şitece şey, bugüne gelindiğinde de eee tabii orada İstanbul ya bütün bu Akdeniz azlığındaki liman kentlerinden e, üzerinde çok yoğunlukla ve güçlü şekilde durmak gereken bir şey olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla serginin büyük bir bölümü İstanbul'da. Öyle de bir şey var. Hı hı. Ee, orada tabii İmre'yi de söylememiz gerekiyor ee, işte e, e, bu İstanbul, Kahire, Marsilya ve Casablanca'dan güncel e, bu yani kent ve dönüşüm meselesiyle kentin bugünkü haliyle diyelim <gülüyor> daha e, uygun bir tabirle kentin bugünkü haliyle uğraşan sanatçıların işlerini oraya dahil etmeye çalıştılar. Burada da işte İstanbul'dan İmre'nin İmre, İmre Azem'in Ekumenepolis'i. E, ...siyle... E, ...onun bir çok, gösterimi... ...çok çok önemli bir yapıt defalarca evet, seyrettim hadi, o. Evet, evet. Ve e, işte... E, ...benim... E, ilk, ...daha önce yaptığım bir fotoğraf çalışması... yani İstanbul çeperindeki dönüşümle... ...uğraşan bir fotoğraf çalışması kabuk. olan... ...Kabuk. Hı hı. bir e, üçlü iş ve... ...işte iki deniz arası yürüyüş rotasının... ...fotoğraflarından, ya yani bir yerleştirmesinden... ...oluşan bir iş vardı. Buradan şeye de bağlayayım da... E, ...şimdi e, Marsil'de ve... E, ...da... Bir de böyle yürümeyle ilgili ilginç bir hı hı. etkileşim de var. Zaten iki deniz arası da yürüme ve harita meselesine odaklanıyor. Evet. Çok kısacık ondan da tabii, bahsedip tabii. Marsilya'daki yürüme evet. konusuna geçelim istersen. İşte bu iki deniz arasının çıkma mevzularından bir tanesi aslında benim Marsilya ziyaretlerimden yola çıkmıştı. Marsilya 2013 Arpa Kültür Başkenti sırasında Marsilya'daki bir yürüme ve sanat ve ekolojist ekip Marsella'nın çevresini dolanan, bunu da defalarca bazı yerlerde anlattım ama... Yür ...bir yürüyüş rutası hazırladı. Ee, ve o aslında benim iki deniz arasında e, yaparkenki en e, etkileyen çalışmalardan bir tanesiydi. Ee, onlar bu konuda bayağı ilginç, düşünen, yazan, çizen, çeviren insanlar. Ee, şimdi Wild Project diye Marsella'da bir... E, Baptiste diye bir arkadaşımızın bir yayın evi var. Bu aynı zamanda işte Marsilya'da, Paris'te, Bordeaux'da bazı yürüyüş rotaları hazırladı ve şeyin yani bir anlamda böyle um, urban uh, walk gibi bir şeyin Hı -hı. Um, nasıl desek um, man manifestosunu yazmaya Hı -hı. çalışıyor. Bunun bir felsefik anlamda manifestosunu yazmaya başlıyor ve bunu Çeşitli yerlerde iki deniz arası gibi veya bambaşka şekilde paslaşan, paralelleşen insanların orada bir toplantısını yaptı. Ve buraya işte çok hani böyle hızlıca saymaya çalışayım işte Fransa'dan dört beş ayrı şehir işte Marsilya Fransa, Toulouse, Bordeaux filan Milano, Atina, işte İstanbul, Londra, Brüksel... Alce, e, Tünus gibi şu anda birkaç tanesini unutmuş olabilirim hı hı. ama e, ve bu gibi yerlerde aynı me mevzuya hani e, yürüme ve kent periferinde yürüme ve kenti yürüyerek anlama gibi noktalardan yaklaşan insanlarla ilgili beraber bir toplantı yapıldı ve aynı zamanda sergin içerisinde büyük bir vitrin yapıldı. Bu vitrin içerisinde bu bütün rotalardan arşiv malzemeleri kullanıldı ve gayet de hoş oldu ilginç oldu ve bu şu anda böyle bir ...nasıl desek inisiyatifleşme havasına bürünüp... ...farklı farklı yerlerde yıldır toplantılarını yapan... E, ...böyle bunun manifestosunu... E, ...yazmaya çalışan... E, ...bir ekibe dönüştü... ...böylece bir garip bir... ...yani güzel bir... E, İstanbul'da ağırlar mıyız bu ekibe? İki deniz arası yürünebilir mi? E, şöyle olarak. İstanbul'da zaten ilişkide olduğumuz işte... E, e, ...hani... Ra, ...radyodan dinleyicilerin de... ...bu konularla ilgili olanların da şey yapabilecek... ...Sinan Loji ve Yuhan hmm. Morvan İstanbul 2023... Ee, ve onlar da zaten işte e, bir hem, yayın da yaptılar. Evet Hı -hı. ve işte bir Hiking İstanbul adlı ekibimiz işte Karalın e, Finkel ve e, Nick Hobbs. E, bunların hep beraberliğinden oluşan biz zaten yürüme ve İstanbul bağlamında bir, e, bir etkileşimimiz oluyor. Bunu oraya taşımak gibi bir niyetimiz var. Hı -hı. Dolayısıyla iki Deniz Arası'nın öyle de bir arşiv çalışması oldu orada ve e, ilginç de oldu. Başka bağlamlar içerisinde e, farklı farklı anlamlar kazanma ihtimal de oldu ve aynı zamanda bu bu gibi farklı sanat yani yürümeyi ve bu deneyimi sanat ve sanat dışı başka alanlardan yaklaşan insanlara tanışma ve beraber bir şeyler yapma pratikinde. Tecrübesi olmuş Varika. oldu diyerek ben çok uzatmayayım bu konuyu. Yok ama, <gülüyor> ama kısacık toparlayacak olursam Müsem. Yani Marsilya'daki evet. e, Akdeniz ve Avrupa Medeniyetleri Müzesi Müsem Mücem diye evet. yazılıyor. Orada önümüzdeki üç yıl boyunca aslında üç yolu Marsilya'ya düşecekler. Evet. E, Serkan Taycan işlerini görmek adına da. Ama onun ötesinde Akdeniz'in liman kentlerini ya da çok... Nasıl diyeyim e, dünya tarihine bir zamanlar imza atmış bu gölün Akdeniz'in önemini ve bugününü anlamak için 16. yüzyıldan günümüze kadar farklı e, zamanlardan çeşitli zaman sıçramalarıyla farklı disiplinler, disiplinlere alan açan hem kültürel mirasa hem güncel sanat pratiklerine alan açan bu sergiyi kaçırmasınlar diyoruz. Connectivities, Aha. connectivite. Serginin adı e, bu Marsilya'da olma sebebin zaten dediğim gibi defalarca e, oraya gidip gelmiştin orada da yine pratiğine devam edeceğini zaten biraz önce anlamış olduk fakat e, son dönemde seni hem Türkiye içinde hem yurt dışında farklı yerlerde e, meşgul eden seni düşündüren başka bir proje daha var yürüttüğün Hydrolab biraz önce girizgahta bahsettiğim bu İzlanda hı hı. ve akabinde Hindistan ve sonrasında henüz benim telaffuz etmediğim belki senin söyleyeceğin başka yerlerde devam eden E, i̇llaki bir sergi biçimine bürünmeyen, oldukça ucu açık başka bir e, proje var. Bu da direkt suyla, ekolojiyle ilişkili ve senin tabii ki geçmiş eğitimine ve geçmiş hmm. deneyimlerine de e, yerleşen bir yanı var. Hidrolap nedir? Ve oradan da özellikle İzlanda ve Hindistan ayaklarına evet. bakmak isterim. Teşekkürler. Ya e şeye baktığınızda... E Belki biraz ondan bahsetmek gerekiyor. Sanatın böyle günümüze nasıl refleks verebileceğini... ...nasıl e, günümüze refleks verebileceğini... ...belki oradan hidrolaba falan bağlayabiliriz. Yani... E, bu yakın tarihte olan... E, ...beraber ikimizin de paylaştığı bir olayla... ...burayı bağlamaya çalışayım da... E, ...işte... E, ...yakın tarihte e, Osman Kavala'yı... E, ...Silivri Cezaevinde... E, ...ziyaret etmeye çalıştık. Bir sanat ekibi olarak. E, ve... Şöyle bir şey e, olduğunu düşünüyorum. Artık öyle bir noktaya gel gelindi ki dünya üzerinde. ya Sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil bu diye düşünüyorum. E, hani politikanın e, ve gazeteciliğin artık e, susturulduğu. E, yani bu, bu e, küresel kapitalizm ve artık böyle e, insanları... E, <gülüyor> ...sesizin soluğunu kesen, neredeyse onun içinde eritmeye çalışan şeyin... Ee, bir şekilde ucunun sanata geldi. Artık ee, ve sanattan başka alanın da yani çok da iddialı konuşmayayım ama sanattan başka alanında bu noktada böyle ses çıkarma potansiyeli neredeyse yani akademi de vardı ama akademi Hı -hı. de gittikçe malum sebeplerde e, e, sesi kesiliyor. E, kalmadığını düşünmeye başladım. E, başlıyorum ve bunu hepimiz paylaşıyoruz diye buyuruyorum. Buradan neye bağlayacağım? Dünyanın en büyük akut problemlerinden bir tanesi şu anda ekoloji. Yani sanatın da buna bir cevap verme, sorumluluğu var. Yani bahsettiğim nedenden dolayı. Yani artık ben hı hı. buna inanıyorum. Yani Onun sanat... da en önemli noktalarından biri su ve su hakkı. Evet. evet. Yani sanatın artık bu meselelere cevap verme, sorumluluğu... ...eskiden hani bu çok modernist bir söylem olarak gelebilir ama... ...ben buna artık inanmaya başladım. Yani. <gülüyor> Neyse. Dolayısıyla bu akut problemlerin en başından da su tabii ki geliyor. Yani yaşamın olmazsa olmaz öğelerinden ve dünya politikasını yakın tarihte en çok etkileyecek. Ve önümüzdeki bütün bu işte hepimizin malum küresel ısınma ve beraberinde getirdiği etkilerle beraber yaşam alanlarımızı son derece yakından etkileyecek bir mevzu. Hani bunun çok boyutlu bir konu tabii işte kentsel su, kırsal su, işte barajlar, işte şişelenmiş su gibi gibi bir sürü veçesi. Bir sürü formu var. Ben de e, e, bu konuları bir mühendis olarak, yani, işte biraz önce de bahsettik, işte, mühendis kent planlama e, eğitimli bir insan veya bunu daha daha öncesinde de hani e, bir çeşit aile işi gibi <gülüyor> neredeyse ele almış bir insan olarak içinden gelen ve bu konuya belki mühendisçe bir bakış açısı atma durumunda olabilen, Ee, ama e, sanatsal bağlamla da e, ara kestini bulma belki e, ihtimalini, şansını bu, bulmuş birisi olarak e, bu konuya bakmayı <gülüyor> ve bu konuya global olarak bakmayı e, tercih ettim. Bir, bir referans daha vereyim. İşte bu e, daha önce yapmaya çalıştığım bu yürüyüş meselesi ve iki deniz arası ve kent pratikleri... ...işte belli olgular insanlara açmaya yarayan bir anahtar görevi görüyordu ya... <gülüyor> gö görmeseye <gülüyor> çalışıyordu. Ve ve bunlar genellikle ekolojik olgular oluyordu. Bunu daha global ve su ölçeğine nasıl taşıyabilirim diye bir laboratuvar formu oluşturmaya çalıştık. O yüzden çalıştım. hidrolab. Evet. Yani. Bildiğiniz aslında mühendislikte kullanılan ama... ...tam tersine doğayı, mühendisliği nasıl kullanacağını araştıran hidrolik laboratuvarı formunu... ...tam tersine mühendisliğin doğayı nasıl etkilediğini araştırmaya çalışan... ...ve bunu birçok farklı disiplinler insanlarla beraber yapmaya çalışan bir çeşit ekolojik, mühendislik... E ...ve sanat arasında araştırma platformu olarak söyleyebileceğim. Böyle biraz... E ...trans disiplinler... ...kelimesi ve disiplinler arası... Hı hı. E, e, ...bir yaratıcı platform olarak... ...adlandırıyorum. Şimdi hani daha somutlaştırırsak... ...bu ne demek? Yani hı hı. biraz böyle hani... ...kavramsal şey var. Bunun... E, ...bu... E, ...bir nomadik yani... E, ...ne denir? E, göçebe. Göçebe, göçebe. göçebe. Bunun bir yeri olmayan... ...göçebe bir e, platform. E, <gülüyor> dünyadaki... E, yerel, lokal ölçekteki su problemlerini inceliyor. Bunlar e her coğrafyanın kendisine özgü tabii ki su problemleri var. E bir örnek vermek gerekirse şu ana kadar ne yaptı? E Hidrole ilk e defa Kapadokya'da yapıldı. E Kapadokya kapsamında e Kapadoks değil mi? Daha önce Harştan Sanat'ta gündeme evet. getirmişti. Evet mi? evet. İşte orada e Kızılırmak havzasının son dönemlerde yapılmakta olan barajlarla nasıl etkilendiğini bunun ekolojik ve toplumsal olarak nasıl e, e, sebep sonuç ilişkilerine dayandırdığına hmm. baktı. Bunu işte çeşitli röportajlarla e, bir e, yerleştirme, bir e, tartışma masası halinde bir yerleştirme olarak uyguladı bir laboratuvar hmm. formunda. Kısaca Bu geçen geçeyim. Geçen seneydi evet. 2017. Kısaca hmm. geçeyim. Ondan sonra e, şimdi mesela e, Atina'da yapılacağı yapılacak gelecek İşte Mart'ın sonunda hı hı. E, Locus Athens isminde bir sanat or organizasyonunun e, Atina e, Ziraat Fakültesi'nde yapacağı hı hı. Böyle farklı mekanları kullanan e, bir sanat organizasyonunun yapacağı sergide e, Atina'nın en eski nehiri, en, en antik nehiri olan Kifisos'un değişimine bakacak. Ve onun üzerinde e, bir artık proje e, yavaş yavaş başladığı için söylemiyorum bir kürek yarışı. Yaparak. Evet onu bana gönderdiğin notlar içinde görünce gerçekten şaşırdım. son dönemde çünkü kürekle de iştigal ediyorsun sen evet, onun da evet, farkındayım evet, <gülüyor> ama evet. ilginçmiş yani seyretmeye değer bunun evet. için Atina'ya gitmeye evet, değer diye düşünüyorum. Evet. Şöyle ama niye kürek belki çok iki cümleyle açıklayayım bu şey e, kifisos... E, ...Yunan mitolojisinde zaten nehir tanrısı... Hı hı. ...yani e, işte Atina'nın... ...hemen yakınından geçen... E, ...ve aslında işte... ...Atina'ya ruhunu veren neredeyse... ...yani hayat damarlarından bir tanesi olan bir nehir... ...ama bugünkü gelin görün ki durumda... E, ...Atina... E, ...Selanik arasındaki en bir... ...yani National Highway... ...National Otoyolun... E, ...Ulusal Otoyolun altında kalmış... ...yani bizim İstanbullulara... ...söylersek anlayacaklar... ...bizim köyünün altından nehir geçtiğini Tabii. düşünelim... Hı hı. Ee, ve onun da böyle bir havuz içerisinde olduğunu düşünelim. Ve böyle bir iki kilometre giden bir şey. Ee, ve artık kentle hiçbir alakası kalmamış. Yani ehlilleştirilmiş. Bütün o hem mitolojik hem kültürel hem tarihsel hem ekolojik bütün anlamlarından soyutlanmış bir kenara atılmış halde e, duruyor. Ben de buraya gidip baktığımda çok ilginçime gitti. Ve bu arada işte bahsettiğin şeyde de beraber böyle kürek yapmak hı hı. ve bunun işte... İşte yürümek, kürek bunlar hep böyle hani kendi şeyi, doğayı ve dünyayı nasıl algılayabiliriz Kesinlikle. konusunda bana ilginç imkanlar veriyormuş gibi oluyor. Böyle burada bir dakika kürek yaparak belki... E bu bütün göz ardı edilmişliğin altını vurgulanabilir. Yani bunun nehir olduğunu tekrar hatırlatabilir hı hı, miyiz hı. acaba diye böyle bir performatif bir şey yapmak niyetindeydim. Dolayısıyla hani özetlemek gerekirse böyle işte e, bazen sergi, bazen performans, bazen konuşma, bazen ama asıl mevzuyu belki şurada anlatmam gerekiyor. Bunu belki e, bahsetmem e, lazım olur. Bazen ne olduğunu. Hı hı. Şimdi e, şeyde de e, Bardınbiyeneli'nde bu sene e, asıl Bu Hidrolab'ın araştırma konusu aslında hidropolitika. yani Zaten hepsi hidropolitika da bir tane asıl e, araştırma konusu var. Bunu da artık söylemek de, e, gerekiyor. Şey e, Ben sınır barajlarına bakıyorum. E, 2011 yılından itibaren Türkiye'de sınırda... E, pardon 2011 yanlış söyledim. E, çözüm sürecinde. Hı hı. Yani tarih hı hı yanlış hı söyleyeyim. Hı. E, çözüm sürecinden itibaren sınırda. Yani e, Türkiye-Irak sınırında... 11 tane yakın baraj inşa edildi. Bunlar Devlet Su İşleri 2015 raporunda sınır barajı olarak isimlendirildi. Ve sınır ve güvenlik barajı olarak isimlendirildi. Evet. Ve aslında dünyada ilk defa mühendislik Ve de yani bütün literatürde ekolojik literatürde ilk defa bir baraj yani baraj denilen hani işte e, e, tırnak içerisinde o da tartışı refah ve e, e, getirmesi beklenen yapı e, bir güvenlik unsuru olarak kullanılmaya başladı. Buna e, dünya daha önceden hiç rastlanmamıştı ve bu barajların çoğu yapıldı. Yanlarına kale kollar yapıldı. On bir tane barajın hepsi inşa edildi. bu yani Biraz daha örnekleyeyim. Bu baraj da bildiğiniz duvar inşa etme meselesi. Yani hı hı. İsrail ile Filistin arasında veya işte Amerika ile Meksika arasındaki yapılan şeyin baraj formülüyle yapılmış hali. Ee, burada çok daha uzun anlatmak gerekir. Ama iki cümleyle işte barajın orada yapılma sebebi tamamen bu coğrafiyi birbirinden ayırmak, köyleri boşaltmak ee, ve oradaki ee, bütün geçişi engellemek gibi unsurları var. Ama bir yandan da büyük bir tahribat ekolojik, sosyal, toplumsal bir tahribat ee, ve bunun sebep ve sonuç ilişkilerini araştıran bu benim doktora konumu olarak devam edecek. Bir... Ve Mardin Biennalinde de bunu bunu görüyor olacağız evet, aslında evet. değil mi? Evet, evet. Serkan çok teşekkür ederim. Serkan evet. Taycan'la birlikteydik hariçten sanat programında maalesef biz ayrılan sürenin evet. sonuna geldik bile bak İzlanda'yla e, <gülüyor> e, Hindistan'a vakit kalmadı bile ama Oldukça detaylıca anlatma fırsatı buldun. Hidrolab'in birer ayağı 2017 yılının sonunda oralarda gerçekleşti. Müthiş. Anlaşılan o ki bu Hidrolab özelinde ve diğer projelerinde seni tekrar davet etmemiz gerekecek. <gülüyor> Serkan teşekkür çok var. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben Görüşmek teşekkür ederim. üzere. Sağ Harik'ten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.